Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşler 54. soru olan El-Kaner Suresi ile inşallahü teala devam edeceğiz. Eee sure hakkında bilgi vermek gerekirse eee ayın yarılması mucizesini anlattığı bir suredir bu. Eee adında zaten bu sebepten alınmıştır. Mekki bir suredir ve 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır. Andolsun onlara kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir. Bu büyük bir nimettir. Fakat yüz çevirene uyarılar ne fayda verir. Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir. Sanki etrafa yayılmış çekirge, çekirge sürüsü gibi bakışları perişan, utançtan yere bakar bir halde ve davetçiye koşarak kabirlerden çıkardılar. O esnada kafirler bu çok çetin bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek o delirdi dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. İnkar edilmiş olana yani Nuh'a bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? At kavmi, peygamberleri Hud'u yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne uğursuzluğu devamlı bir gün Nasılmış benim azabım ve uyarılarım. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları yalanladı. Aramızdan bir beşere mi uyaracağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Vay, aramızda ona mı verildi? Hayır o yalancı ve şımarığın biridir dediler. Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. Onlara suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasına gelsin. Arkadaşlarına çağırdılar. O da bundan cüret alarak kılıcını kaptı ve deveyi kesti. Bu azgınlara azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağlını konan kuru ot gibi oluverdiler.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 Onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. Onlar Lut'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silmek öğrettik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Bir sabah kendilerine yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. İşte azabımı ve uyarılarımı tadın denildi.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 Yoksa biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu? diyorlar. O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarına dönüp kaçacaklardır. Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belalı, daha acıdır. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içerisindedirler. O gün yüzüstü ateşe süründük, süründük, sürüklendiklerinde, Cehennemin elemini tadın denilir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bizim buyruğumuz bir anlık bakış gibi bir tek sözden başka bir şey değildir. Andolsun biz sizin benzerlerinizi de hep helak ettik. Düşünüp übret alan yok mu? Yaptıkları her şey kitaplarda, amel defterinde mevcuttur. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri, Cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisinde dediler.